Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim, daha haksız kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennemde değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan müttakilerdir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır. Çünkü Allah onların önceden yaptıkları amelin en kötüsünü bile kefaretle örtüp işlemekte bulundukları güzel amellerin en güzeline göre mükafatlarını kendilerine verecektir. Allah kuluna kafi değil midir? Durmuşlar da seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Her kimi ki Allah şaşırtırsa artık ona hidayet edecek yoktur. Her kime de Allah hidayet verirse, artık onu da şaşırtacak yoktur. Allah aziz, çok güçlü ve intikam sahibi değil midir? Andolsun ki onlara, o gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, elbette Allah diyeceklerdir. O halde, gördünüz ya Allah'tan başka çağırdıklarınızı, eğer Allah bana bir zarar vermek isterse, onlar O'nun zararını giderebilirler mi? Yahut bana bir rahmet dilerse, onlar O'nun rahmetini tutabilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler hep O'na dayanırlar. De ki, ey kavmim, haliniz üzere çalışın. Ben de kendi halime göre çalışıyorum. Artık ileri de bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve sürekli bir azabın kimin üzerine konacağını. Biz bu kitabı sana insanlar için hak ile indirdik. O halde kim doğru yola gelirse kendi lehinedir. Kim de saparsa sırf kendi aleyhine olarak sapar. Sen onların üzerine vekil değilsin. Allah o canları öldükleri zaman ölmeyenleri de uyuduklarında alır. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkor. Diğerlerini de takdir edilmiş bir süreye kadar salı verir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için ...nice ibretler vardır. Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki... ...onlar... ...hiçbir şeye güç yetiremezler. Ve akıl erdinemezlerse de mi... ...onlardan şefaat bekleyeceksiniz? De ki... ...bütün şefaat Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra... Hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz. Böyleyken Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların yürekleri burkulur da ondan başkaları anıldığı zaman derhal yüzleri güler. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'ım Kulların arasında o ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında sen hüküm vereceksin. Eğer bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı da beraber o zulmedenlerin olsaydı, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için onu mutlaka feda ederlerdi. Ancak ne var ki hiç hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılır. Öyle ki yaptıkları amellerin kötülükleri karşılarına çıkmış ve alay edip durdukları şeyler kendilerini sarmıştır. Fakat insana bir sıkıntı dokunuverince bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet bahşettiğimiz zaman da o bana bir bilgi üzerine verildi der. Belki bu bir imtihandır fakat pek çokları bilmezler. Onu bunlardan öncekiler de söyledi. Fakat o kazandıkları kendilerini kurtarmadı. Neticede kazandıklarının kötülükleri başlarına geçti. Şunlardan o zulmedenlerin de kazandıkları kötülükleri başlarına geçecektir. Onlar da bunu atlatacak değillerdir. Hala bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğine açar ve kısar. Şüphesiz ki bunda iman edecek bir kavim için nice ibretler vardır. De ki, ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azap gelmeden önce tövbe ile Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Sonra kurtulamazsınız. Haberiniz olmayarak ansızın başınıza azap gelmeden önce halis Müslüman olun da Rabbinizden size indirilenin en güzelini takip ve tatbik edin. O günden sakının ki Günahkar nefis şöyle diyecektir. Allah'ın yanında yaptığım kusurlardan dolayı yazık bana. Doğrusu ben alay edenlerden. Yahut şöyle diyecektir. Allah bana doğru yolu gösterseydi herhalde ben müttakilerden olurdum. Veya azabı gördüğü zaman şöyle diyecektir. Bana bir geri dönüş olsaydı da ben de iyilik yapanlardan olsaydım ona hayır sana ayetlerim geldi de onlara yalan dedin kibirlenmek istedin ve kafirlerden oldun denir. Hem o kıyamet günü görürsün ki Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzleri kararmıştır. Kibirlenenlerin yeri cehennem değil mi? Kötülükten sakınan müttakileri ise Allah başarılarından dolayı kurtuluşa çıkarır. Onlara fenalık dokunmaz ve onlar üzülecek de değillerdir. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Her şey üzerine vekil de O'dur. Bütün göklerin ve yerin kilitleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince işte onlar kendilerine yazık edenlerdir. De ki, ey cahiller, şimdi bana o Allah'tan başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz? Andolsun ki, sana da senden öncekilere de şu vahyedildi. Yemin ederim ki, eğer şirk koşarsan, bütün çalışmaların boşa gider ve mutlaka kendine yazık edenlerden olursun. Hayır. Onun için yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki bütün yer kıyamet günü O'nun avucundadır. Gökler de kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından münezzeh ve çok yüksektir. Ve sura üflenmiştir. Göklerde kim var? Yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Sonra ona bir daha üflenmiştir. Bu defada hep onlar kalkmışlar, bakıyorlardır. Yer Rabbinin nuru ile parlamıştır. Kitap konmuş, peygamberler ve şahitler getirilmiş ve aralarında hak ile hüküm verilmektedir. Hem onlara hiç haksızlık yapılmaz. Herkese ne amel yaptıysa, karşılığı tam olarak ödenmiştir. O Allah, onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir. İnkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında, kapıları açılır ve bekçileri onlara... İçinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyan, bu gününüzle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi derler. Onlar da evet geldi derler. Fakat kafirler üzerine azap kelimesi hak oldu. Onlara ebedi olarak içinde kalmak üzere girin cehennemin kapılarından denir. Bak büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Rablerinden korkanlar da bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıkları zaman kapıları açılır ve bekçiler onlara selam sizlere ne hoşsunuz. Ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Onlar da hamdolsun o Allah'a ki, bize vaadini doğru çıkardı ve bizi cennet arzına varis kıldı. Cennette istediğimiz yerde oturuyoruz derler. Bak ne güzeldir mükafatı o iyi amel işleyenlerin. Meleklerin de arşın etrafını kuşatarak Rablerine hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık halk arasında hak ile hüküm icra edilip, alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun denilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim Bu kitabın indirilişi çok güçlü ve her şeyi bilen Allah tarafındandır. O günah bağışlayıcı, tövbe kabul edici, azabı şiddetli, kerem sahibi Allah'tandır ki Ondan başka ilah yoktur. Hem dönüş onadır. Allah'ın ayetleri hakkında ancak kafirler mücadele ederler. Şimdi onların beldeler içinde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh kavmi arkalarından da çeşitli topluluklar yalanlamışlardı. Her ümmet kendi peygamberlerini yakalamak kastında bulundu. Hakkı batılla gidermek için boşuna mücadele ettiler. Ben de onları tuttum, alıverdim. Bak o zaman azabım nasıl oldu. İşte onan nankörlük eden kafirlere, Rabbinin azap sözü öyle hak oldu. Onlar mutlaka cehennemliktirler. Arşı taşıyanlar ve onun etrafındakiler, Rablerinin hamdiyle tesbih ederler ve O'na inanırlar. İman etmişler için de şöyle bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O tövbe edip senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Hem onları, hem onların atalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden iyi olanları, kendilerine vaat buyurduğun adın cennetlerine koy. Şüphesiz, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan sensin. Onları fenalıklardan koru. Sen her kimi fenalıklardan korursan, o gün muhakkak onu rahmetinle yarlıgamışsındır. İşte asıl büyük kurtuluş da budur. O kafirlere mutlaka şöyle bağırılacaktır. Elbette Allah'ın buğzu, sizin nefislerinize bozunuzdan daha büyüktür. Çünkü siz imana davet ediliyordunuz da inkar ediyordunuz. Kafirler diyecekler ki, ey Rabbimiz... Sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahlarımızı anladık. Fakat çıkmaya bir yol var mı? Onlara şöyle cevap verilir. Bu azap size şu sebeptendir. Siz tek Allah'a davet edildiğiniz zaman inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca inandınız. Artık hüküm o yüce ve büyük Allah'ındır. Size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indiren O'dur. Fakat onları ancak gönül verip düşünenler anlar. O halde siz, dini Allah için halis kılarak hep O'na yalvarın. İsterse kafirler hoşlanmasınlar. O dereceleri yükselten arşın sahibi Allah, o buluşma gününün kıyametin dehşetini haber vermek için kullarından dilediği kimseye emrinden ruh melek indiriyor. O gün onlar kabirlerinden meydana fırlarlar. Kendilerinin hiçbir şeyi Allah'a karşı gizli kalmaz. Bugün mülk kimindir diye sorulur cevaben tek ve kahhar olan Allah'ındır denir. Bugün her nefis kazandığı ile cezalandırılacaktır. Bugün zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Yaklaşmakta olan o felaket kıyamet gününü de onlara haber ver. O dem ki yürekler gırtlaklara dayanmıştır. Yutkunup dururlar. Zalimler için ne ısınacak bir dost vardır? Ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi. Allah gözlerin hain bakışını da bilir, gönüllerin gizlediğini de. Allah hakkı yerine getirir. Onların ondan başka yalvardıkları ise hiçbir şeyi yerine getiremezler. Çünkü hakkıyla işiten ve gören ancak Allah'tır. Yeryüzünde bir gezmediler mi? Baksalar ya kendilerinden öncekilerin sonları nasıl olmuş. Onlar yeryüzünde gerek kuvvetçe ve gerek eserce kendilerinden daha üstündüler. Öyleyken Allah onları günahları sebebiyle tutup alıverdi. Kendilerini Allah'ın azabından koruyacak biri bulunmadı. O şundandı. Onlara peygamberleri apaçık delillerle geliyorlardı. Ama onlar inkar ettiler. Allah da tuttu, kendilerini verdi. Çünkü onun kuvveti çok, azabı şiddetlidir. Andolsun Musa'yı ayetlerimizle ve açık bir delille gönderdik. Firavun'a, Haman'a ve Karun'a da onlar bu bir sihirbaz, bir yalancıdır dediler. Bunun üzerine Musa, kendilerine tarafımızdan hakkı getirince de, Onunla beraber iman etmiş olanların oğullarını öldürün, kadınlarını diri tutun dediler. Fakat o kafirlerin tuzağı da hep boşa çıkmaktadır. Bir de firavun, bırakın beni öldüreyim Musa'yı da, o Rabbine dua etsin. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum dedi. Musa da, ben hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi. Firavun ailesinden imanını saklayan bir adam da şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah dediği için öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden delillerle gelmiştir. Hem o bir yalancı ise çok sürmez, yalanı boynuna geçer. Fakat doğru ise size yaptığı tehditlerin bir kısmı olsun başınıza gelir. Şüphe yok ki Allah aşırı giden bir yalancıyı doğru yola çıkarmaz. Ey kavmim! Bugün mülk sizindir. Dünyada yüze çıkmış bulunuyorsunuz. Eğer gelecek olursa Allah'ın hışmından bizi kim kurtarır? Firavun, ''Ben size görüşümden başkasını göstermiyorum ve herhalde ben size doğru yolu gösteriyorum.'' dedi. O iman etmiş olan kimse de ''Ey kavmim, doğrusu ben sizin hakkınızda ahzab, önceki çeşitli toplumların günleri gibi bir günden korkuyorum.'' Nuh kavminin, Adin, Semud'un ve daha sonrakilerin maceraları gibi bir günün geleceğinden korkuyorum. Allah kulları için bir zulüm istemez. Ey kavmim, ben size gelecek o çağrışma gününden, kıyamet gününden korkuyorum. O gün arkanıza dönüp kaçacaksınız. Fakat sizi Allah'tan koruyacak olan yoktur. Her kimi Allah şaşırtırsa artık ona bir yol gösterici bulunmaz. Bundan önce size delillerle Yusuf gelmişti. O zaman da onun size getirdiği hakikatte şüphe edip durmuştunuz. Nihayet vefat ettiğinde de bundan sonra Allah asla peygamber göndermez dediniz. İşte aşırı şüpheci olanları Allah böyle şaşırtır. Onlar kendilerine gelmiş bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Bu durum Allah katında ve iman edenler yanında büyük bir buzu gerektirir. İşte Allah her böbürlenen zorbanın kalbini öyle bir tabiatla mühürler. Firavun dedi ki, ey Haman bana bir kule yap. Belki ben o yollara ulaşabilirim. Göklerin yollarına ulaşabilirim de Musa'nın ilahının ne olduğunu anlarım. Ben onu mutlaka yalancı sanıyorum. İşte böylece Firavun'a kötü ameli süslü gösterildi de yoldan çıkarıldı. Çünkü Firavun düzeni hep boşa çıkar. O iman etmiş olan kimse dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki size doğru yolu göstereyim. Ey kavmim, bu dünya hayatı ancak geçici bir menfaatten ibarettir. Ahiret ise durulacak karar yurdudur. Her kim bir kötülük yaparsa ona ancak yaptığının bir misliyle ceza verilir. Erkek veya kadın her kim de mümin olarak iyi bir amel işlerse işte onlar cennete girerler. Orada kendilerine hesapsız rızık verilir. Hem ey kavmim! Niçin ben sizi kurtuluşa davet ederken, siz beni ateşe davet ediyorsunuz? Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve bence hiç ilimde yeri olmayan şeyleri ona ortak koşmaya davet ediyorsunuz. Bense sizi o çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Hiç inkar edilemez ki, Gerçekten sizin beni davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de bir davet hakkı yoktur. Hepimizin dönüşü Allah'adır. Şüphesiz haddi aşanların hepsi cehennemliktir. Siz benim söylediklerimi sonra anlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını görür, gözetir. Allah o mümini onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun'un adamlarını ise o kötü azap kuşattı. Onlar sabah akşam ateşe arz olunurlar. Kıyamet kopacağı günde Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine tıkın denilecektir. Hele ateş içinde birbirlerini protesto ederlerken, zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, ''Hani bizler size tabiydik, şimdi siz bizden bir ateş nöbetini savabiliyor musunuz?'' derler. Büyüklük taslayanlar da şöyle derler, ''Evet, hepimiz onun içindeyiz. Allah kulları arasında hükmünü vermiştir.'' Ateştekiler cehennem bekçilerine derler ki, ''Rabbinize dua edin de bir gün olsun bizden azabı biraz hafifletsin.'' Bekçiler de size peygamberleriniz mucizelerle gelmiyorlar mıydı diye sorarlar. Onlar evet derler. Bekçiler öyleyse kendiniz dua edin derler. Kafirlerin duası ise hep çıkmazdadır. Biz peygamberimize ve inananlara hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik edecekleri günde kıyamette, Elbette yardım ederiz. O gün zalimlere özür dilemeleri fayda vermez. Onlara lanet vardır. Orada yurdun kötüsü cehennem vardır. Andolsun ki biz Musa'ya o hidayeti verdik ve İsrailoğullarına o kitabın miras kıldık. Bunu aklı başında olanlara bir yol gösterici ...ve bir hatırlatma olsun diye böyle yaptık. O halde sabret. Çünkü Allah'ın vaadi haktır. Hem günahından dolayı istiğfar et... ...ve akşam sabah Rabbini hamdiyle tesbih et. Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın... ...Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin göğüslerinde... ...ancak yetişemeyecekleri bir kibir vardır. Sen... Hemen Allah'a sığın. Çünkü her şeyi işiten ve gören O'dur. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör ile gören bir olmaz, iman edip salih ameller işleyen kimselerle kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Herhalde o saat kıyamet muhakkak gelecektir. Onda şüphe yok. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Halbuki Rabbiniz bana yalvarın. Dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibadet etmekten kibirlenip yüz çevirenler, Yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir buyurdu. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, göz açıcı bir aydınlık olarak da gündüzü sizin için yaratan Allah'tır. Gerçekten Allah, insanlara karşı bir lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte Rabbiniz her şeyin yaratıcısı olan o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O halde haktan nasıl çevredirsiniz? İşte Allah'ın ayetlerini inkar edenler böyle çevriliyorlar. Allah odur ki sizin için yeri bir karargah, göğü de bir bina yapmıştır. Size şekil vermiş, sonra şekillerinizi güzelleştirmiştir. Hoş nimetlerden size rızık vermiştir. İşte Rabbiniz o Allah'tır. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Daimi bir hayat sahibi ancak O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Onun için dini halis kılarak ona, hep O'na yalvarın. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, bana Rabbimden apaçık deliller geldiği zaman, ben o sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınıza ibadet etmekten kesinlikle men edildim. Ve bana, alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. Sizi önce bir topraktan, sonra bir damla sudan, sonra bir alaka, embriyodan yaratan, sonra sizi bir bebek olarak çıkaran, sonra güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlar olmanız için yaşatıp büyüten O'dur. İçinizden kimi de daha önce vefat ettiriliyor. Bunları Allah belirli bir süreye ulaşasınız ve aklınızı kullanasınız diye böyle yapıyor. O hem yaşatır hem öldürür. O bir şey yapmak isteyince ona sadece ol der, o şeyde hemen olu verir. Bakmaz mısın şimdi Allah'ın ayetleri hakkında mücadeleye kalkanlara? Haktan nasıl döndürülüyorlar? Kitaba ve rasullerimizi gönderdiğimiz şeylere yalan diyenler artık ileride bilecekler. O zaman boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürükleneceklerdir. Kaynar suda. Sonra da ateşte kaynatılacaklardır. Sonra da onlara nerede o ortak koştuklarınız denilecek? O Allah'tan başkaları nerede denilecek? Onlar da diyecekler ki hepsi bizden uzaklaşıp gittiler. Daha doğrusu biz bundan önce hiçbir şeyi ibadet etmiyormuşuz. İşte Allah o kafirleri böyle şaşırtır. Bunun sebebi şudur. Çünkü siz yeryüzünde haksız yere seviniyor ve güveniyordunuz. İçlerinde ebedi olarak kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Bak ne kötü o kibirlenenlerin yeri. Ey Muhammed sen sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Onlara yaptığımız tehdidin bir kısmını sana göstersek de veya seni vefat ettirsek de, onlar mutlaka döndürülüp bize getirileceklerdir. Andolsun ki, biz senin önünden nice peygamberler göndermişizdir. Onlardan kimini sana anlatmışız, kimini de anlatmamışızdır. Hiçbir peygamber, Allah'ın izni olmaksızın bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir. Batıl bir dava peşinde koşanlar, işte bu noktada hüsrana uğrarlar. Kimine binesiniz, kimini de yiyesiniz diye sizin için o yumuşak başlı hayvanları yaratan Allah'tır. Sizin için onlarda daha nice menfaatler vardır. Onların üzerinde gönüllerinizdeki bir arzuya erersiniz. Hem onlar üzerinde hem de gemiler üzerinde taşınırsınız. Allah size ayetlerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayetlerinin hangisini inkar edersiniz? Daha yeryüzünde gezip de bir bakmazlar mı? Kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş? Onlar kendilerinden hem daha çok hem de kuvvetçe ve yeryüzündeki eserlerinin sağlamlığı bakımından daha çetindiler. Öyleyken o kazandıkları şeyler kendilerini kurtaramadı. Çünkü onlara peygamberleri delillerle geldikleri zaman kendilerinde bulunan ilme güvendiler de o alay ettikleri şey onları kuşatıverdi. O zaman hışmımızı gördüklerinde Allah'ın birliğine inandık ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Ama hışmımızı gördükleri zaman ki, imanları kendilerine fayda verecek değildi. Allah'ın kulları hakkındaki geç gelen kanunu budur. İşte kafirler bu noktada hüsrana düştüler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Bu, Arapça bir Kur'an olarak, ayetleri bilen bir kavim için ayırt edilip açıklanmış bir kitaptır. O, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar gerçeği işitmezler. Onlar, ey Muhammed! Senin bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda anlaşmamıza engel bir de perde vardır. Sen istediğini yap. Çünkü biz yapıyoruz dediler. Ey Muhammed de ki ben sadece sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık hep ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Vay ona ortak koşanların haline Onlar zekatı vermezler ahireti de inkar ederler Şüphesiz ki iman edip Salih amel işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükafat vardır De ki Siz yeri iki günde yaratanı gerçekten inkar edip duracak mısınız Bir de ona eşler koşuyorsunuz ha? O bütün alemlerin Rabbidir. O yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada araştırıp soranlar için rızıkları tam dört günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yer küreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi.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 O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya toplanırlar. Nihayet oraya vardıkları zaman kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları şeyler hakkında onların aleyhinde şahitlik ederler. Onlar derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri de bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O'dur ve siz yine O'na döndürülüyorsunuz derler. Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötülükten sakınmıyordunuz. Fakat yaptıklarınızdan bir Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti de zarara uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Yok eğer hoşnutluğa dönmek isterlerse bile artık onlar hoşnut edileceklerden değildirler. Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de onlar kendilerine önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki azap sözü onlar için de hak oldu. Doğrusu onların hepsi de kendilerine yazık etmişlerdir. İnkar edenler bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki üstün gelirsiniz dediler. Biz mutlaka inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız.